Geçtiğimiz haftaki programımızda Bedir gazası sonrasında Bedir gazasının da vesilesiyle e, hak ve batılın birbirinden nasıl ayrıldığını ve buradan da yola çıkarak ortaya çıkan münafıkların durumlarını, münafıklar, Peygamber Efendimiz'in münafıklara olan tavrını e, konuşmaya gayret etmiştik Fatih Çıtlak hocamızla. Şimdi... E hakikaten de münafıklar bahsini işlememizin ve siyer kitaplarında buna geniş bir yer ayrılmasının ehemmiyetini de tekrar hatırlatmak herhalde iyi olacak. Bir kere Kur'an-ı Kerim'de konu olarak, mevzu olarak en çok geçen mevzu Beni İsrail ve Yahudilerdir. Ayrıca nifak şekilleri yani küfürlerin şekilleri değil de nifak şekilleri üzerinde de Cenab-ı Hak birçok beyanatta bulunmuştur. Bunlar muhakkak bizim üzerinde düşünmemizi gerektiren, bu hususta uyanık olmamızı gerektiren bir durum olduğu aşikardır. Şimdi hazır böyle bir ikaz-ı ilahi, ilahi bir uyandırma insanları böyle kız bir halde tutma var iken tabi ki ümmetin alimleri de yeri gelince bilhassa siyeri nebi işlenirken münafıklarla alakalı mevzuları işlemekten geri kalmamışlar siyeri nebi içerisindeki bazı hadiselerin zuhur etmesi bazı çalkantılı durumların da izah edilmesi açısından münafıklığın ve nifakın ne tür bir bela olduğunu da göstermişler anlatmışlar işte Muharrem ayı bitti, artık gidiyor. Sefer ayına doğru giriyoruz. Cenab-ı Hak sefer ayını hakkımızda hayır eylesin inşallah. Amin. Dolayısıyla işte Muharrem'deki olan Ehli Beyt-i Mustafa'ya yapılan bazı hadiseleri de tekrar şöyle bir hatırlarsak Muharrem ayının nihayetinde bir nifak ne kadar kötü bir hale gelmiş. Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizim i Beyti Mustafa'sına kılıç çekmeye kadar, onları hunharca kat etmeye kadar insanları nasıl sürüklemiş, bunları da bilerek şunu düşünmeliyiz ki, insanların iyiliğinin, kötülüğünün daha doğrusu iyi insanların olmayışıyla alakalı değildir sadece nifak. Nifak uyulduğu zaman içinde iyi insanlar da olsa, kamil insanlar da olsa, önüne katar, adeta bir böyle toprağın kayması, bir selin gelişi gibi yaşına kurusuna, masumuna, mazlumuna bakmaksızın büyük bir talip yapar. Dolayısıyla nifak ve münafıklığı çok iyi anlamak, çok iyi idrak etmek icap eder, uyanık kalmak için. Tabi iki türlü uyanıklık lazım münafıklığa karşı. Bir, Allah'ı zikreden bir kalp, Allah'ın zikrinde Allah'a taatte Allah'ın ibadetinde kayım olan bir kalp kolay kolay nifa düşmemesi lazımdır. Münafığın nifakına kapılmak aynı zamanda bir iman zafiyetidir. Münafıklık imansızlık demektir. Fakat imansız olan münafığın sözlerine teşne bir şekilde yaşamaksa iman zafiyeti imanın eksikliğindendir. Ve en büyük tahribatı hem kendi içimizde hem cemiyet içerisinde en büyük tahribatı inandığı halde inancının gerektirdiği nura, ibadete, taata, zikre, sohbete iştirak etmeyen insanlar yapmışlardır. Dolayısıyla münafıklar ve nifaka karşı bir, en başta Allah'ın zikriyle, ibadet taatıyla, sohbetlerle imanımızı kemale erdirmeye vesile olacak, e, nurlu halakalarla Efendim bilgilerle Donanım sahibi olmamız icap eder Bir şekilde e, Vaktimizi böyle ifa etmemiz icap eder İkinci bir meselede Tetkik etmeden Tahkik etmeden acele Karar vermek hususunda e, Yine Hataya düşüyoruz Bu hususlara riayet edilirse Nispeten Hem cemiyet için olan nifak hem de nefsimiz için olan efendim, nifaktan bir şekilde kendimizi muhafaza etmiş oluruz. İşte bu bilgilere e, dahil olmak üzere şurada okuduğumuz malumat bile bize nifak ve münafıklık hakkında e, ehemmiyetli malumatı aktardığından dolayı inşallah şu saatte bizi dinleyen kardeşlerimize e, hem kendimiz en başta biz nasihat almak üzere hem de onlara bu bilgileri aktarmak üzere bir hizmet yaptığımızı düşünüyoruz. Cenab-ı Hak inşallah böyle biz hizmet ettiğimizi nasıl düşünüyorsak inşallah Cenab-ı Hak hakiki hizmetlerle bizi merzuk eylesin. Amin. Hizmetlerimizde yapmaya gayret ettiğimiz ibadet taatta ki kusuru küsurumuzda affı setre eylesin. Diyelim Bismillah diyelim. Bismillah'ı münafıklara başlamak için değil nifaktan emin olmak için çekelim. Ve münafıklar bahsini de sizin güzel okuyuşunuzda inşallah öğrenelim. En son kaldığımız yer münafıkların İslam cemaati haricinde tutulmamasının e, birkaç sebebini sıralamıştım. Evet bu elinde. siyaseti peygamberiyedir. Eyvallah. Siyaset aynı zamanda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sahip olduğu ve en güzel şekilde icra ettiği bir ilimdir. Fakat siyaset aldatmak üzerine değildir. Aldanmamak ve hakikati karşıdaki insanı kışkırtmadan ona anlatmak için kullanmıştır siyaseti. Şimdi siyaset denilince yalan, dolan ve karşıdakini aldatmak manasına geldiğinden peygamber ilmidir siyaset diyemiyoruz. Ama bu anlattığımız şekliyle siyaset çok elzem cemiyet halinde yaşayan medeni toplumların icra etmesi gereken bir ilim dalıdır. Bu hususta da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz temizliğiyle tahir ve mutahhar olan, mutahhir olan, temizlenmiş ve temizleyici olan Allah Resulü bu sahada da bize bu ilmin en temiz şeklini göstermiş ve beyan etmiştir. Eyvallah. Evet. Niye münafıklar hemen lanse edilmiyor, hemen ifşa edilmiyor? Bunun sebeplerini istiyorsanız geçen haftadan hatırlatmak kastıyla Eyvallah. o paragrafı okuyalım. Ondan sonra da münafıkları bitirelim inşallah. Eyvallah. İslam muhitinde ve İslami hükümler altında büyüyecek olan evlatlarından ciddi müminlerin yetişmesine imkan bırakmak. He. adam münafıktır, cemiyetten dışlanmamıştır. O nifakı, onun nifakı vardır. Nedir nifakının sebebi? Ya kendisi ailede büyük birisine tabi olmuştur ama o ölünce artık işin esprisi kalmaz. Ya adam kendisi bir şeye haset etmiştir fakat ondan sonraki nesle bu hasedi ulaşmaz. Dolayısıyla bu insanı toplumdan, İslam toplumundan, cemiyetinden dışlamazsanız bu dönek, dönme olan kişinin torunu, efendim bu münafık olan kişinin oğlu veyahut ne yapar? Gayet güzel, dini bütün bir Müslüman haline alır. Dolayısıyla iki cihan serbere Efendimiz kendileri yansa da bari evlatları yanmasın diyerek, bakın siyaseti peygamberi derken işte bu tarafına dikkat çekmek istiyoruz bari evlatları hiç olmazsa bu sürükten gelen bir günah olan kişiler bu nifaka bulaşmadan fıtratları nispeten bozulmadan cemiyet içinde dururlar onların sohbetleriyle vesaireyle kaynaşarak eski küfrün nifakın şiddeti de üzerlerinde kalmamış olur dolayısıyla insan kazanılır bunu düşünerek iki can server efendimiz sen münafıksın diyerek hemen tardetmedi Cenabı Hakk'ın tabi talimiydi bu onun bu tatbikatı neticede hakikaten de bu cemiyetten dışlamama yüzünden bırakın münafıkları müşriklerin bile birçok evladı İslam dairesinde kalmışlardır. Onlara Peygamber'in sinesi ve Müslümanların kucağı hep açık olduğu için o rahmetten onlar da istifade etmişlerdir torunlar ve evlatlar olarak. Evet. Onları Kalben inanmadıkları ilahi hükümleri zahiren yaşamak suretiyle, duydukları manevi sıkıntıyla baş başa bırakmak ve bundan pişman olup halis müminlerin safına geçmelerini temin edebilmek. Hani derler ya şeytan azapta gerek. Şimdi inanmadığı halde Cuma'ya gitmek zorunda kalıyor. İnanmadığı halde cenaze namazına gitmek zorunda kalıyor. Mesela bizzat şehit olmuş ne yapacak mecbur cenaze namazı. İnanmıyor. E, ...onun inanmadığını ben de biliyorum... ...tilavetinin olmadığını da biliyorum... ...kıraatinin olmadığını da biliyorum... ...abdestinin olmadığını da biliyorum... ...ama senin abdestin yok çıktığını demiyorum... ...neden? E, inanmadığı şeyi yapmak mecburiyetinde kalıyor... ...e şimdi bir yapar iki yapar adam... ...ya... ...aleni olarak kendisi artık terk etmeye başlar... ...veyahut... ...ya nasıl olsa biz bu işi yapıyoruz der... ...bu şekildeki durumu kendisine ya komik gelir... Karaktersizlik olarak bir şekilde gözükür bari şunun asrını öğreneyim der öyle öyle öğrendikçe öğrendikçe o da İslam dairesine girer diye ümit edilmiş. Evet. Münafıklar peygamber efendimizin güce şahsiyetini mümin ve müslümanlar nazarında küçük düşürmek için olmadık yollara başvurmuşlar. Karşılarına çıkan her fırsatı değerlendirme cihetine girmişlerdir. Bu hususta birçok hadise cereyan etmiştir. Mirba bin Kayzi'nin küstahlığı buna bir misal gösterilebilir. Resul-i Ekrem Efendimiz Uhud'a ordusuyla giderken bu azılı münafık onu bostanından geçirmek istememiş ve ''Ya Muhammed şayet sen bir peygambersen bostanımı çiğneyip geçmek sana helal olmaz'' demiş. Sonra da yerden bir avuç toprak alarak ilave etmişti. ''Vallahi bu toprağın başkalarını rahatsız etmeyeceğini bilseydim onu sana atardım.'' Allah Allah. Azılı münafıkın yüzüne toprak saçmak, toprak efendim atmak Arap adetinde karşıdaki insanı tahkir etmek, yani zelil olduğunu düşünmek yüzüne toprak saçmak. Sen zillete mahkumsun gibi bir ifade şey yapıyor. Ifade, ifadesi var. Bunu bile söylemekten çekinmemiş. Evet. Azılı münafığın bu küstahça hareketine sabredemeyen birkaç Müslüman onu öldürmek istedilerse de Peygamber Efendimiz "Bırakınız onu. O bir kördür. Kalbi kör, kalp gözü kördür." buyurmuştur. Hasta. Neticede onu uzaklaştır. Bunu katlet. Bu dışarıdan bakıldığında bir anarşi de doğurur. Yerleşmekte olan bir toplum içi içinde bu hiç hoş değildir. İki Cihan Selber Efendimiz burada da yine rahmetiyle ve tevhidi sağlayabilecek şekilde e, muamelesiyle ibret olmuştur. Peygamber Efendimiz'in bu müdahalesinden önce bu azılı münafık Said bin Zeyd'den de bir darbe yer. Münafıkların bu çeşit faaliyetlerine verilebilecek bir misal de Tebük Harbi esnasında cereyan eder. Bir konaklama anında Peygamber Efendimiz'in devesi kaybolur. Bütün aramalara rağmen bulunamaz. Münafıklar derhal harekete geçerek eğer Muhammed gerçekten bir peygamber olsaydı devesinin nerede olduğunu bilirdi derler. Evet. Bu sözlerini duyan Efendimiz evet vallahi ben ancak Allah'ın bana bildirdiğini bilebilirim. Şimdi devenin nerede olduğunu bana gösterdi. Deve filanca vadide yuları bir ağaca takılı vaziyettedir gidip arayın buyurur. Resul-i Kibriya Efendimizin dediği vadide ve tarif ettiği şekilde deve bulunur. Peygamberimiz zamanındaki münafıklar zümresinin göze çarpan belli başlı muzur bir faaliyetleri en kritik anlarda Müslümanları terk etmeleridir. Böylece onları sayıca zayıf ve güçsüz durumda bırakmak, morallerini de menfi yönde tesir etmek emelini güdüyorlardı. Bunun apacık bir örneği Uhud tarbi esnasında İslam ordusuyla beraber gidip sonra da terk etmeleridir. Evet, sanki savaşacaklarmış gibi, İslam ordusundanmış gibi gözüküyorlar, daha sonra terk ediyorlar. Tabii e, siz metindeki İslam ordusundan ayrılmalarıdır tabirini kullanmıyorsunuz. Çünkü onlar hiçbir zaman İslam'ın ordusundan değillerdi. Metni de tasih ederek okuduğunuz teşekkür ederiz. Evet. Münafıklar bu hareketleriyle düşmana karşı Müslümanların sayılarını azalttıkları gibi mücahitlerin moralleri üzerinde de tesir etmişlerdir. Bu hareketleri üzerine Müslümanların bazılarında harbe karşı bir gevşeme hasıl olmuştu. Hatta geri dönmeye bile niyetlenmişti. Ancak Resul-i Ekrem Efendimizin dirayeti ve Cenabı Hakk'ın da inayetinin eseri olarak bu kararlarından sonradan vazgeçmişlerdi. Evet. Aynı şekilde Hendek Harbi'nin en kritik anında bu münafıklar bize izin ver evlerimize gidelim çünkü evlerimiz müdafasızdır diyerek peygamberimize müracaat etmişlerdi. O sırada saat bin Muaz Hazretleri peygamber efendimizin huzuruna gelerek Ya Resulallah bunlara izin verme. Vallahi biz ne zaman bir musibete uğrasak sıkışık bir durumla karşı karşıya kalsak onlar hep böyle yaparlar diye konuşmuştu. Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi münafıklar en kritik anlarda Resulullah'ı ve Müslümanları bir nevi zor durumda bırakmak için İslam ordusunu terk etme yoluna gitmişlerdir. Evet. Tebük seferinde de aynı şeyi yapmışlardır. Sefer için hazırlıklar yapıldığı sırada onlardan bir cemaat bu sıcakta sakın cihada çıkmayın diye konuşarak Müslümanların morallerini bozmaya çalıştıkları gibi Peygamber Efendimiz'e de müracaat ederek sefere katılmamak için izin istediler. 80 kadarına izin verildi. Kur'an-ı Kerim onların bu durumlarından şöyle bahseder. Estaizu Billah Tebük Savaşı'na iştirak etmeyip geri kalan münafıklar Resulullah'a muhalefet ederek oturup kalmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla mücadele etmeyi çirkin gördüler ve bu sıcakta harbe çıkmayın dediler. De ki, cehennemin ateşi daha sıcaktır. Fakat gidecekleri yeri bilseler. Artık kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Evet. Evet. Yine aynı seferde Abdullah bin Übey, münafıklar ve Yahudi müttefikleriyle birlikte İslam ordusuna katılıp senin Yetül Veda Tepesi'ne kadar gelip orada karargah kurulduğu halde sonradan İslam ordusuyla gitmekten vazgeçti ve beraberindekilerle Medine'ye döndü. Kendisine tabi olan münafıklar ve Yahudi müttefikleriyle döndüğü yetmiyormuş gibi mücahitlerin de cihat aşkını aklınca gevşetmek için şöyle konuşuyordu. Muhammed güç durumda, şiddetli sıcaklarda ve çok uzak diyarlarda beni asfarlarla, Bizanslılarla savaşacak. Herhalde o, beni asfarlarla, Bizanslılarla çarpışmayı oyuncak sanıyor. Vallahi onun asabını, bir sabah, ikişer ikişer iplere bağlanmış olarak görür gibiyim sanki. Bütün bu yıkıcı... Ağzı da laf yapıyor. Görüyor musun? Laf var ama icraat yok. Evet. Bütün bu yıkıcı, Müslümanları birbirine düşürücü, onların arasına fesat dohumu atıcı, Müslümanları ve Resul-i Ekrem'i küçümseyici muzır davranışlara rağmen Peygamber Efendimiz bunlara müşrik ve Yahudilere karşı takındığı tavırdan farklı bir muamele, bir siyaset takip etmiştir. Çoğu zaman Abdullah bin Übey'i toplantılara çağırmış ve onunla istişare etmiştir. Yani yine meclise dahil ediyor. O münafığı, o haini bile meclisine bir şekilde dahil ediyor, evet. Onlara karşı muamelesi hemen hemen her zaman af ve müsamaha çerçevesinde olmuştur. Ancak bu af ve müsamahalı davranışına rağmen ihtiyatı da hiçbir zaman elden bırakmamıştır. Onlara hissettirmeyecek şekilde hareket ve davranışlarını daima kontrol ve teftiş etme cihetine gitmiştir. Çünkü o hain olduğunu bildiğin kişiyi me meclisine dahil etmezsen o kendisi farklı bilme bilinmeyen bir casusluk kadar sana gelebilir. münafıklar bahsi devam ediyor Fatih abi. Yani münafıkların mevzu olduğundan beri bölüne bölüne bitiremedik. Ne kadar Eyvallah. bölücü oldukları mevzuattan bile belli. Evet böl böl bitmiyor. Evet. evet. Hadi bakalım. İnşallah bu ikinci bölümde şöyle bir münafıkları artık mevzunu toparlamış olalım. Ondan sonra galiba e, Yahudilerle olan savaş mevzunu şey yapacağız, işleyeceğiz. Evet. Beni Müstalik gazasında reisleri Abdullah bin Übey, Resulullah ve Müslümanları kast ederek, hakaretvari konuşunca bu duruma dayanamayan Hazreti Ömer, Ya Resulallah, müsaade buyur da İbni Übey'in boynunu vurayım dediği zaman Resulullah'ın cevabı şu olmuştu. Hayır, olmaz ya Ömer. İşin iç yüzünü bilmeyen halk, Muhammed ashabını öldürüyor diye konuşmaya başladıklarında hal nice olur. Bir başka rivayette ise Vesulullah'ın şu cevabı verdiği kaydedilir. Yani bak kendi halkına ediyor. Seçkin, seçilmiş vesaire olan kişileri haklarından mahrum ediyor gibi. Dışarıya görüntüsü o, o şekilde gözükür. Dışarıdan gelen baskılar... İslam üzerinde artar Cemiyetimizi tahrip eder Hani siz nasıl böyle Hem arkadaşınız hem sizin vatandaşınız Falan ona böyle Yapıyorsunuz gibi bir izlenim uyanır Halbuki adam münafık Yani adı Ahmet Mehmet Falan gibi gözüküyor işte bunlar da Abdullah mesela ama münafık Yani Senin hududunun Dışındaki düşmandan Farkı yok hatta kat pekat Daha tehlikeli ama şimdi sen onu alıp da cezalandırırsan, aa sen ne yapıyorsun? Nasıl sizin arkadaşınız bu? Nasıl sizin vatanda? Sen nasıl buna muamele yapıyorsun? Ya bir de hesap sorarlar. Bu sefer başka türlü bir fitneye sevbiyet verir. Ve kalbi bize yakın olan, dışarıdan da bize belli destekleri sağlayan ve böylece bizim şu anda huzurumuzun devam etmesine vesile olan etkenleri, unsurları e, kaybedecek şekilde bir hareket olur. Dolayısıyla şu an bu ana kadar hain de olsa, kılıç kılıca çarpıştığımız düşmanlar kadar zararlı bile olsa, yanımızda vatandaşımız Medine'nin insanı gibi gözüktüğünden biz şimdi bu şekilde davranamayız. Diyor. Evet, Eyvallah. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bir başka rivayet daha var dediniz. Oradan ben sözü aldım. Siz onu da söyleyin. Öldürülmesini emredecek olursam onu öldürürler. Fakat çok geçmeden de Medine onun yüzünden pek çok sarsıntılara uğrar. İç savaş çıkar, iç karışıklık çıkar. Sonra derler ki işte hepimiz bir Abdullah bin Übeyiz falan gibi nümayişler başlar. Farklı farklı durumlar olabilir. Yani bir onun ne günahı vardı? Çünkü işin üç iç yüzünü bilenler... Mesela şimdi bile o kadar iletişim Vesaire falan sağlandığı halde bile biz Hemen burnumuzun dibinde olan Hadiseleri tefrik edemiyoruz Anlatabiliyor muyum? Hemen bir popülist hareketle farklı bir şekilde Aa o bizim Şeyimizdi daha düne kadar Kral seçilecek bir adamdı başımıza Tac ettiğimiz bir adamdı ne oldu da Hani aranızda şu oldu bu oldu Derler bizim şu anda Çektiğimiz çileyi fütühat stratejilerimizi İslam'ın hidayet stratejilerini herkesin aynı derecede anlamasına imkan yok ki. Mecliste yani müminlerin oluşturduğu o şurada, mecliste konuşulan şeylerin bütün halk tarafından bilinmesine imkan yok ki. Halk sokakta her şeyi konuşur. Kendine göre devleti de idare eder. Kendine göre şuraya da gazaya gitseydik derler. Şöyle bir ayette inseydi derler. Avamın birçoğu ilimden doğru bilgiden mahrum olabilir. ...iyi niyetli bile olsalar... ...e orada, ortada bir kan vesaire olduğunda... ...insanlar... gaydi ciddi bir insanı bile ciddiye alabilirler. Sonradan... ...farklı bir anarşide çıkabilir... ...diyor... asılsa adette o günü yaşanan... ...hadiseler için. Yani biz güncel hadiseleri konuşmuyoruz. Eyvallah. Gördüğünüz gibi değil mi? Siyer-i Nebi'ye okuyoruz burada. Evet. <gülüyor> Bu ifadelerden de anlaşıldığı gibi... ...Peygamber Efendimiz küçümsenmeyecek bir sayıda olan münafıkların Müslümanlar arasında dahili bir çarpışmaya meydan verebilecekleri ihtimalini her zaman göz önünde bulunduruyordu. Bunun için de yaptıklarına sabır ve tahammül gösteriyordu. Yine beni müstalik seferi esnasında İbni Übey'in oğlu Samimi Müslüman Hazreti Abdullah, Resulullah'ın huzuruna gelip, Ya Resulallah, babamı öldüreceğine haber aldım. Eğer bu işi gerçekten yapacaksan bırak onu ben öldüreyim diye teklifte bulunduğu zaman da Efendimizin cevabı şu olmuştu. Hayır ona karşı yumuşak davranırız. Aramızda olduğu müddetçe de ona iyi arkadaşlık ederiz. Yani görüyor musunuz işte siyaseti peygamberiyenin geldiği noktayı. Abdullah bin Übey'in öz evladı nesil olarak, nesep olarak öz evladı. Dini olarak Hiçbir zaman öyle bir babanın evladı olamayacak derecede kamil bir insan Ya Resulallah böyle bir rivayet dolaşıyor Hani başkası yaparsa belki laf olur ama Ben bizzat bu hiyaretinin karşılığını Ben kendi ellerimle vereyim diyen öz oğluna Neslinden gelen öz oğluna bile Hazreti Peygamber müsaade etmedi Bu muhakkak ee, üzerinde tetkikat tahkikat yapılması gereken ve işlenmesi gereken bir mevzudur İşlenmesi gereken mevzudur bu aynı zamanda hadi söylemek istemiyordum ama onu da söyleyeyim İslam'ın Müslümanlığın bayraktarlığını soğunan insanları şunları ayıklayalım diyerek başka yönden siyasi malzeme yapan insanlara da bir cevaptır bu İşin kolayına kaçıp ucuz mücahitlik yapanlar olmuştur tarihte Eski tarihten bahsediyoruz. Biz yakın tarihi bilmeyiz. değil mi? Hemen şunu halledelim, hemen o da şeydir, onu vuralım, bunu indirelim. He, bak, siyaseti peygamberiye de bu yok. Bunlar ucuz kahramanlıklardır. Marifet, onu, o abide şahsiyetinin bir abide gibi hiç inkâr mecal olmayan o emniyetinin ortaya koyduğun ahlakının zuhuruyledir cihat. Öteki türlü onu bunu ayıkladım o da ihanet etti. Onlar da hep beraber. Bu da onun işbirlikçisi. Vurun şeylere. Aman saf Müslüman olun. Aman temiz Müslüman olun diyerek de insanlar bazen olmadık anarşik hareketlere girmişlerdir. Münafıklığın bir başka çeşididir bu. Bu kitapta geçmeyen bir çeşididir. Hz. Hüseyin'i katlederken nifakı oradan ortadan kaldırıyoruz diyenlerin yaptığı alçaklık gibi olur ki bunu ne tarihte ne tarihte ne ondan evvelki tarihte eşi benzeri görünmemiştir bu ihanetin. Ama işte mümini mümine kırdırmak efendim hani derler ya Yezid'in uyanığı Ali gözükürmüş diye bir tabir vardır. İşte bunlar ucuz kahramanlıklardır. Bu da münafıktı Biz bunun da iş tespit ettik. Onu da indirin aşağı gibi sözler de İslam ahlakıyla Müslümanlıkla uzaktan yakından e, alakalı olmayan bir haldir, bir durumdur. İşte bu çok aleni olarak bunu ortaya koyar. Sünnet-i peygamberi tatbik etmek isteyenler bu hadiseleri çok iyi okumaları, öğrenmeleri icap eder. Eyvallah. Gerçekten de resul Ekrem Efendimiz ölümüne kadar bu adama son derece müsamahalı ve Kadirşinas davranmıştır. Hatta, Hat evet hatta diyecektim. Yazar da ağzımızdan aldı. Hatta, evet... Ölümü anında bile ona iyilik etmekten geri durmamış, gömleğini kefen olarak sarılmak üzere vermiştir. Başta Hazreti Ömer olmak üzere bir kısım sahabinin itirazlarına rağmen cenaze namazını da bizzat kıldırmıştır. Ve Resul-i Kibriya Efendimiz hem Abdullah bin Übey'e hem de sair münafıklara karşı takip ettiği bu af, müsamaha ve iyilik yapma siyasetinin neticesinde almıştır. Peygamber Efendimizin, İbni Übey'in cenaze namazını kıldırdığını gören bine yakın münafık, hulusu kalbiyle gerçek Müslümanlar safına geçmiştir. Ya yüzlerce münafığı idare edersen o yüzlerce münafığı idare edeceksin ama. İdare edeceksin. İdare ayrı bir şeydir. Yani e, idarenin şöyle bir şeyi vardır. Mahrem sahana sokmazsın onu. Namahrem eline de bırakmazsın ama. Öyle bir çerçevede tutarsın. Şimdi düşün, 100 tane şerli insanı idare ettiğin zaman bir tane hayırlı insan çıkacaksa o bir tane hayırlı insan asla o 100 tanenin dengi olabilir mi? Olamaz. Sadece bir kişi için bile bunun yapılması meşru iken, Han Cihan Serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz münafıkların başı olan kişinin oğlu Abdullah'ı kazanmakla kalmamış İslam çerçevesinde ve radiyallahu anh e, tartifini, irtifatını ve duasını e, masarı olarak o daire içerisinde tutmakla kalmamış. Ayrıca Allah Resulü'nün bu kadar civan mertliği, bu kadar hüsnü niyetliği ve bu kadar hüsnü muamelesini gören münafıklar hakiki birer Müslüman olarak ne kadar? Bin kişi kadar. Bin. bir değil. Binlerce insanı, yüzlerce insanı iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu şekilde ne yapmıştır? İslam dairesinde tutmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizelerini tertip eden ve bu şekilde Risaleler kitaplar yazan kardeşlerime sesleniyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucize inebilerindendir. Bedir Belir gazası için bunu söylemiştik. Belir gazası peygamberin mucizesiz başlığı altında muhakkak incelenmeli ve öyle lanse edilmeli. Münafıklara karşı olan muamelesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin başka bir mucizevi halidir, mucizesidir. Muhakkak bu başlık altında bunun da değerlendirilmesi lazımdır. Çünkü tarihte İslam tarihinde adı konulmamış İslam tarihi. Ne demek? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize İslam adı konulmuş. Ondan evvel de Allah'ın dini var. Giren insanların selamette olduğu bir din var. Bir din var, ikinci yok. Hiçbir nebinin, hiçbir peygamberin bu şekilde münafıkları teslim aldığı gözükmemiştir. Allah Resulüne bu kadar münafıklık yapanları bir tane münafık bile koca bir peygamberin katline sebebiyet vermiştir. Fakat Allah Resulünün ekmeği mahlukat ekmelül beşer oluşuna bakınız ki hem efendilerin efendisi hem insanlığa efendi olan kişilerin efendisi ve hem de insanlığın efendisi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin nasıl bir hidayet menbaı olduğuna bakınız ki tarihte hiçbir peygamberi, nebiye nail olamadığı bir ihsan ile Cenab-ı Hak ona ihsan ve ikram eylemiş. Binlerce münafığı Allah Resulüne teslim eylemiştir. Allah Resulü ahlakıyla onları teslim almıştır. Bu da yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhteşem, muazzam bir mucizesidir. Evet. Peygamber Efendimiz, münafıklar zümresini cemiyet içinde serbest bırakmakla beraber, her zaman psikolojik bir baskı altında tutmayı da asla ihmal etmemiştir. Psikolojik baskı yapalım bunlara gibi bir şey yok burada. Rahatlık vermeyelim. Yani Böyle her şeyi de yapabilecek Rahatlıkta kendilerini görmesinler Şimdi biz buna Psikolojik baskı yapmak diyoruz Hayır biz buradayız Yaptıklarınızdan da haberdarız Uyanıklığı meselesi var Anlatabiliyor muyum Toplantıya çağrılsalar da Beraberce hareket edilse de Hep müminlerin Bir hareket yaptığımızda Ensemizde biterler Gibi uyanık bir cemaat Olduğunu izleniminde karşıya göstermekten geri kalmamıştır Fahri Alem Efendimiz. Evet. Teşebbüs etmek istedikleri komplolar vahiy ile bildirilince yapmak istediklerini hemen kendilerine haber veriyor. Böylece her davranışlarının kontrol altında tutulduğu korkusunu veriyordu. Bu korkuyu veren de yine Hazreti Allah. Evet. Bir seferinde onlardan bir grubun aralarında toplanıp gizlice konuştuklarını gören Efendimiz hemen yanlarına varıp siz ''Şu şu maksatla bir araya geldiniz, şunları söylediniz. Kalkın, Allah'tan af dileyin. Ben de sizin için af diliyorum.'' demişti. Bu sebeple onlar, hilelerini Cenab-ı Hak sevgili Resulüne bildirecek diye her zaman korku içinde bulunuyorlardı. Ordu içinde çıkan en ufak bir gürültüyü bile bu sebeple aleyhlerinde zannedecek kadar endişe ve korkulu yaşıyorlardı. Kur'an-ı Kerim, Onların bu durumlarını da bize haber verir. Estenuzu Sen o münafıkları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider ve söz söylerse dediklerine kulak verirsin. Sanki onlar duvara dayanmış idraksiz odun kütükleri gibidirler. Burada sen birisindeyken o da tefsiri biraz tabi açmak lazım. Yani böyle bakıldığında kerri ferri böyle elbiseleri bindenmeleri şey ne bileyim böyle acayip acayip konuştukları zaman kafayı bile çevirmeyecek derecede. bu Havaya dikmiş kafasını. Bir odun edasıyla. Hani gün görmüş geçirmiş bilmediği şey yokmuş gibi dönüp insanın yüzüne bakmaya bile tenezzül etmeyecek derecede sanki çok mağrur çok efendim bilgili o bilgisinden dolayı mağrur olmuş gibi bir havada görürsün. Bunlar Üzerine bir şeyler böyle boyanmış etmiş sarılmış fakat duvara yaslanmış kütükler gibidir. Hoşubun müsennede ayeti kerime öyle geçiyor. O şekilde beyan ediliyor. Acayip acayip konuşurlar. Bakarsın yani dersin ki bu nereden mezun hani falanca yerin bilinen nesi filanca fakülteyi bitirmiş falan gibi deriz yani biz. Hani onun gibi bir eda. Aydın. he <gülüyor> he. Aydın. Odun da yanınca aydınlatıyor odun da yanınca aydınlatır. Baktığında dersin ki ya bu adam galiba yani. Hayır diyor Hazreti Allah. Onlar duvara isnat edilmiş, böyle dayandırılmış bildiğin odundur. Duvara yaslanmışlardır. Neticede iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sen onları dinlersin değil. İki cihan serberi Efendimiz huzuru saadetinde bulunanlarla beraber sohbet ediyor. Hazreti Fahri Efendimizin duyacağı bir mesafede hemen mescidin hemen konuştuğu yerin biraz uzağında biraz yakınında veyahut onlar her konuşulan şeye cevap verecek şekilde istihza ediyorlar. Ve kıyafetleri bilinmeleri şey hani ne Resulullah Efendimizin yanına gelmeye tenezzül ediyorlar ne cemaatin yanına gelmeye tenezzül ediyorlar. Bu vasıftalar Allah Teala onların bu halinde yine münafikun suresinde beyan etmekte. İstirham ediyoruz kardeşlerimizden. O ilk ayetleri okusunlar. Bu arada konu nihayete erirken, ee, nihayete erirken diyoruz ama inşallah e, bu, bu da ayrı bir şey olmuş olsun. Şunu da hatırlatalım. Kendi gömleğini kefen olarak verdi diye söylüyor ya burada yazarımız. İleride bunu anlatacaktır ama biz şimdiden yine bir hatırlatmış olalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisi gömleğini vermeyi teklif etmiyor ölürken o Abdullah bin Übey ben çok korkuyorum diyor cehennem azabından Muhammed'in gömleğini sararsanız belki kurtulurum diyerek müracaat ediyor ölüm döşeğinde olan bu kişiye gömleğini gönderirken peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kapısından hiç kimseyi reddetmeyen o peygamber Münafık bile olsa kapısına gittiğinde reddetmeyen peygamber, ki ümit ediyoruz, zerre kadar imanımızla kapısına gittiğimizde reddolmayacağız. O imansız kişiye gömleğini gönderirken tarihe mal olmuş o muazzam sözünü söylüyor. Evet, al bunu ona götür. Fakat şunu unutma ki, ve o da şunu iyi bilsin ki, değil Muhammed'in gömleğini, Muhammed'in cesedini ona sarsalar, yine de Allah ona cehennem azabını tattıracak. O cehennemliktir diyor. Fakat kapıya gelende reddetmiyor. Evet. Şimdi bitirelim bunu. Peygamber Efendimiz bu zümreye gösterdiği bir başka tavır da onların nerede olursa olsun Müslümanlardan ayrı olarak bir araya gelmelerine mani olmaktı. Bu da onların müşterek bazı fikirlerini geliştirmelerine imkan vermek gayesine matuftu. Mescidi Dırar'ın yıktırılması buna güzel bir örnektir. Evet ayrı bir mescit şey yapıyorlar. Biz burada kılarız ederiz diyorlar. Onu da başka bir zaman inşallah anlatırız. Müminlerle beraber olmaya tenezzül etmiyorlar. Bir de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onlarla beraber oturma Bir sana güzel bir mekan inşa edelim diyerek esasında kendi habisliklerini yayabilecekleri bir karargah bir efendim kendilerince bir meciz kurmak istiyorlar. E, neticede iki cihan serveri Efendimiz ne yapıyor? O meclisi dağıtıyor, yıkıyor. Onların toplanmalarına mani oluyor. Yani uyanıklık icap ediyor. Nifak hiçbir zaman bitmeyecek. Ez cümle. Bu bahis biterken. Münafıklık ve nifak hiçbir zaman bitmeyecek. Bize düşen kendimizi nifaktan kurtaracak bir zikullah ve ibadet taata muhakkak bağlı kalmamız, sohbetlerle güzel me meşveletlerle nifaktan kurtulmamız Nifaka ve münafıklara karşı hep uyanık olmamız, onların kuvvetini kazanabilecekleri, kuvvetli hale gelebileceklerini hissettiğimiz durumlarda da buna mani olabilecek bir tavırda olmamız. Özetlersek, İslam tarihinden alabileceğimiz, Siyer-i Nebi'den alabileceğimiz, herhalde bu meyanda en önemli ibret sahneleri bunlar olsa gerek. Eyvallah. Azervel ikinci bölümde bahsi noktalamıştık Fatih abi ve yeni bir müfredatımızda yeni bir mevzu var. Evet. Beni kaynuka gazası. Evet. İstiyorsanız hemen okuyalım. Beni evet. kaynuka gazasının ne olduğunu zaten ilk paragrafta bize özetleyecektir. Onun üzerine konuşmamıza devam evet. edelim bu son bölümde. Hicretin ikinci senesi şevvalayı miladi 624. Müslümanların Bedir Harbi'nden parlak bir muzafferiyetle çıkmaları Medine'deki Yahudilerin endişelerini büsbütün artırdı. Bir dakika, şimdi e, Şevval ayı deyince oradan bir şey hatırlatmak istedim. Alem olmuş isimler, yani alem olmuş denince işte aylara, günlere ne bileyim belli eşyalara vesaireye alem olunmuş isimlerin gerçek manalarına pek bakmadan bazı isimler konulabilir. Yani dakikadebilir. Mesela Ramazan. Ramazan çok şiddetli, yakıcı, kavurucu, sıcaklar manasına gelen bir manası vardır. Yani kelime, lügat olarak. Fakat bu e, Arap kavimlerinde Hz. İbrahim aleyhisselamın evvelinde belki sonrasında bilemiyoruz ee, şimdi tam saati bilgi vermiş olman bu 12 tane ayın tertibinde isimler verilmiş o isimler verildiğinde kameri aylar biliyorsunuz nasıl ki ramazan bazen sıcak mevsime bazen soğuk mevsime denk geliyor ramazan ismi konulduğunda da o yakıcı kaburucu sıcakların bulunduğu o ay örfen bilinmiş kabul edilmiş biraz da cenabı hakkın lütfuyla ilham edilmiştir bu isim. Çünkü ayeti kerime de inecek ya, evet. Ramazan ayı ile alakalı. Şimdi Ramazan ismi konulduğunda biz bunu o mübarek aya nispet ederek kavurucu sıcak, yakıcı, kavurucu hararet manasına düşünmeyiz. Ramazandır. Kelime manasına da bakmayız. Mesela şimdi benim ismim Fatih. Fatih açan, fetheden demek. Ama açıcı denmez. Buradan birkaç konuya gireceğim ama Beni niyet ettik. Fakat bu çıktı şimdi, kısmette bu çıktı. Hani bazıları yapıyorlar ya. Mesela sureyi Bakara diyor tefsir yapıyor. Onu inek suresi diyor. Şimdi sureyi Bakara'yı inek suresi diye çevirirsen Ramazan ayı demeyeceksin o zaman. Yakıcı ve kavurucu hararetli ay diye çevirmen icap eder. Alem olan isimlere sen tefsir yapıyorsan Sureyi Bakara'ya da inek suresi demeyeceksin Karınca suresi demeyeceksin Hani bunlar üçgüzarlık çünkü alem olmuş o Sureye alem olmuş bir isim İsmin artık şey yapılmaz Metinde Fatih diye geçiyorsa Bir insan Fatih böyle geldi okula gitti diye geçiyorsa Bunu İngilizce'ye çevirdiğinde Fatih olarak çevirirsin Fatih ile tercüme ederek çevirmezsin Fakat şimdi yeni bir şeyler bulmak marifet ya Şimdi çok modern çağda bir şeyler yapılıyor meşhur olmak için işte böyle de bir şey çıktı. E, Yersek yani olabilecek bir hadise. Onların ilginç bir savunmaları var ama abi. Diyorlar diyor? Diyorlar ki e, biz kavramları çevirmiyoruz. Yani kavramları olduğu gibi bırakıyoruz. E, diğerlerini işte e, Bakara'yı çeviriyoruz. Ama Ramazan bir kavramdır. Onun ancak onun açıklamasıyla anlaşılabilir. ...şekilde söylüyorlar. Suretul Bakara deniliyor. Bakara suresi deniliyor. Evet. Artık ona isim olmuş o artık. Alem olmuş. Yani bunu ne kadar savunma yaparlarsa yapsınlar. O zaman bir başkası da der ki... ...niye efendim kavramları çevirmeyeceksiniz diye bir tefsir usulü mü var? Evet var. Tamam adam. O zaman ben de kavramları çeviren bir tefsir usulüne sahibim. Modern çağda Kur'an bana da inmiştir. Bana da hitap ediyordur. Peki ne yapacağız şimdi? ...salah kelimesi duadan ibarettir... ...benim namaz kılmam şart değildir der... ...günde 5 vakit ben dua ederim der... ...çıkar işin içinden... ...bunun öne alınmaz... ...yani adab ve diye ayet edilmeli... ...neyse biz fazlaca... ...tekdir almadan bu mevzuyu... ...sırlayalım, kapatalım... ...şimdi gelelim şevval meselesine... Evet, şevval... ...güzel söylenen, telaffuz edilen bir isim... ...hakikaten insanın kulağına hoş geliyor... ...şevval, işte aleyna falan gibi... Şevval diye bir isim. Fakat Şevval'in kelime manası düşünüldüğünde pek hoş bir manası yok. Şimdi ismi Şevval olan kardeşlerimiz üzülmesinler değil ama e, bilsinler diye söylüyorum. Yani sadece ses özelliğine bakarak isim koymasınlar. Anne ve babanın sorumluluğundadır güzel bir isim vermek. Şevval ismi de e, lügat manası olarak Develerin çiftleşmeye, develerin birbirine efendim iştiyak duyduğu an ve mevsim manasına gelir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hadi tamam Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor alem olmuş. Bunu alem olarak koyarsınız. Fakat bazı isimleri koyarken sırf kulağa hoş geliyor diye koymamak lazım. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bu arada daha evvel konuştuğum bir sözü düzeltmek isterim. Kezban ismiyle alakalı. Kezban ismi Arapçadan geldiği düşünülerek yalancı manasına gibi düşünüldüğünden bu ismi koymayın demişler. Fakat bunun Farsça ketman şeklinde Farsça'da bir karşılığı olan eski Türkler'de de kullanılan efendim yani İslam olduktan sonra Türkler aynı oruç namaz falan gibi geçen bize intikal eden e, isimlerdendir. Bu da becerikli hamarat, evini muhafaza eden kadın manasına gelir. Dolayısıyla bu ismin konulması, bunu düşünerek koyarsa kişiler doğrudur. Ama Kur'an-ı Kerim'de tükezziban geçiyor, ben de kızımın ismini o yüzden kezban koydum derse, o yanlış. Fakat Farsça karşılığı olan, Farsçadan gelen e, bu kelimeyi, e, bu ismi düşünerek koymuşlarsa ki o becerikli İffetli, evine bakan, çekip çeviren, yuvayı kuran, hanım manasında kullanılan, kastedilerek kullanılır ve konulursa tamam. Ama Kur'an'la e, kulağa hoş gelen, e, sadece Kur'an'da geçiyor diye belli şeyleri koyarken dikkatli olmak lazım. Bunu da bir genel kültür olarak, muhabbet bağıyla bize bağlanmış olan kardeşlerimize hatırlatma olarak arz ediyorum. Artık onların kabulüne bağlı bir şey. Bu da kulaklarında versin efendim. Evet. Peygamberimizle aralarında sulh anlaşması bulunmasına rağmen gizliden gizliye bozgunculuğa ve kışkırtıcılığa başladıkları göze çarpıyordu. Kim bunlar? Yahudi Yahudiler. Evet. Peygamber Efendimiz her şeye rağmen ehli kitap oluşlarından dolayı kendilerine müsamahalı davranıyordu. Ancak onlar hal ve hareketleriyle bu insani muamelelere layık olmadıklarını açıkça gösteriyordu. Şairleri peygamberimizi hicvediyor, Müslümanları küçük düşürücü mısralar düzüyorlardı. Yani onların basın ve yayın teşkilatı, şimdi bugüne kıyaslarsak, onların basını ve medyası bu kadar müsamaha gösterilmesine rağmen her fırsatta peygamberi ve onu sevenleri ne yapıyordu? Dilleriyle, yazdıklarıyla, okuduklarıyla, hicvetmeleriyle, toplantılarıyla ne yapıyorlardı? Devamlı hakarete Maruz bırakıyorlardı, tahkir ediyorlardı ve hicvediyorlardı. Evet, hakaret ediyorlardı. Daha önce bahsi geçtiği gibi Medine'de üç Yahudi kabilesi vardı. Beni Kurayza, Beni Nadir ve Beni Kaynuka. İçlerinde en çok fitne ve fesat çıkaran ve en cüretkârı olan Beni Kaynuka'ydı. Kuyumculukla meşgul olurlardı. Bu bakımdan oldukça da zengin sayılırlardı. Bunların da diğer Yahudi kabileleri gibi Peygamber Efendimizin anlaşmaları vardı. Müslümanlara karşı herhangi bir harekete kalkışmayacaklarına ve bir dış taarruz karşısında Müslümanlarla beraber Medine'yi müdafaa edeceklerine ve ne suretle olursa olsun birbirlerinin düşmanlarına yardım etmeyeceklerine dair sözleşmişlerdi. Evet yani bir nevi sistem, sistemi gibi. Yani başka dine... Ee, inanabilirsiniz. Başka dinin mensubu olabilirsiniz. Fakat aynı vatanı paylaşıyoruz. Aynı yerdeyiz. E, düşmanlarımızla işbirliği yapmayın. Beraberce düşmanlarımıza karşı ortak bir tavır sergileyelim. Siz bizim e, tasallutumuzdan emin olun. Biz sizin musallat olmanızdan emin olalım. Birbirimize savaşmayalım. Dışarıdan bir tehlike sadece bizi kastederek üzerimize gelirlerse siz canınızla bize yardım etmek zorunda değilsiniz. Fakat karşı tarafa yardım etmeyin. Ama size bir tasallut olursa sadece sizi hedef alan biz İsrailoğullarını hedefimiz aldık. Onları tek tek öldüreceğiz dediklerinde peygamber anlaşmaya koyuyor bunu. Hem nakdi olarak hem bedeni olarak sizin yanınızdayız diyor. Canımızı bile feda ederiz size Bakar mısınız şunu? Böyle bir anlaşma yapılıyor. Buna rağmen Beni Kaynuka bu kadar muhafaza edilmesine bu kadar efendim hür bir ortamda bulunmalarına rağmen bir Bizans'ta, bir Kudüs'te böyle bir e, rahat hürriyet ortamına sahip olamadıklarından hicret ediyorlar zaten Medine'ye. Medine'de böyle bir ortam kendilerine bahşedilmesine rağmen kan savaşları bitmiş, iç savaş bitmiş, huzurlu bir ortam. Ama rahatlık demek ki pek yaramıyor bazı kişilerin. Ancak onlar gözde görülür tarzda açık açık kışkırtıcılık, Müslümanlar arasına fitne fesat düşürmeye çalışma, her vesileyle Kureyş müşrikleriyle işbirliği yapma gibi uygunsuz hareketleriyle bizzat anlaşmayı bozmuş oluyorlardı. Bu arada meydana gelen çirkin bir hadise ise bardağı taşıran adeta son damla oluyordu. Şöyle ki Medineli Ensar'dan bir zatın hanımı yüzü örtülü olduğu halde bir Yahudi kuyumcusunun dükkanına zinet eşyası almak maksadıyla girer Allah Allah. Evet. Yahudiler kadının yüzünü açmaya çalışırlar. Ancak kadın kapalı oturmakta ısrar eder. Derken biri kadına hissettirmeden arkasından elbisesinin eteğini bir dikenle beline iliştirir. Kadın ayağa kalkınca eteği açılıverir. Hazır bulunan Yahudiler eğlenerek kahkahayla gülerler. Allah Allah. Allah Allah. i̇bn Haldun'un bir sözü var. Geçmişte olan hadiseler gelecekte olan hadiselere neredeyse tıpatıp benzer diyor İbn Haldun. Allah Allah çok enteresan. Hadiseye bakar mısınız? Evet. Bu hal karşısında kadın feryadı basar. Oradan geçmekte olan bir Müslüman çığlığı duyunca kadının imdadına koşar. Müslümanla Yahudi boğaz boğaza gelirler ve sonunda Müslüman Yahudi'yi öldürür. Bunu gören oradaki Yahudiler de Müslüman'ın üzerine çullanarak onu şehit ederler. Böylece Yahudilerle Müslümanlar arasında kan dökülmüş olur. Sütçi imam gibi yani. Evet. Hadiseye sebebiyet verenler Yahudilerdi. Haliyle verdikleri sözlere aykırı hareket ederek bizzat kendi elleriyle yapılan anlaşmayı da ihlal etmiş oluyorlardı. Evet. Şehit edilen Müslüman'ın akrabaları bu hususta yardım talebinde bulununca Peygamber Efendimiz Beni Kaynuka Yahudilerini bir araya topladı. Kendilerini İslam'a davet etti. Şımarık hareketlerine son vermeleri gerektiğini aksi takdirde Bedir'de müşriklerin uğradıkları akıbete kendilerinin de uğrayabileceklerini anlattı. Şimdi burada kendilerini İslam'a davet etti derken kendilerine İslam'a davet etti sözünün altını çizerek şöyle diyoruz. Hucurat suresindeki Teslim olma hadisesidir bu. Tam bir teslimiyetle bize tabi olun demektir. İslam'a davet etti değil. Din olarak İslam'a davet etti değil. Eslemler sözü vardır Hucurat suresinde. Yani bizlere asla karşı olmamak üzere tam bir teslimiyet içerisinde olun artık yeter. Şeklinde bir uyarıdır o. Eğer böyle olmazsanız şöyle şöyle olur. Şeklinde de bir son ikaz yapılmış oldu. Evet. Fakat dessas Yahudiler Efendimizin bu konuşmasını alaya alıp Ey Muhammed sen muharebe nedir bilmeyen kimselerle çarpışıp galip gelmene aldanıp güvenme. Biz onlar gibi değiliz. Savaşmayı çok iyi biliriz. Eğer bizimle çarpışmayı göze alırsan o zaman bizim nasıl adamlar olduğumuzu anlardın diye küstahça cevap verdiler. Sonra da dağıldılar. Heh. Zaten bu sözde bu teslim olun. Benim sizin hakkında vereceğimiz hükmede razı olun manasına söylenmiş sözdür o. Müslüman olun diye davet değildir. Teslim oluyor musunuz şimdi ben size bu usta muamele yapacağım. Sizi yeniden yapılandıracağım. Hayır sen bizi başkasıyla karıştırma biz iyi savaşırız diyerek teslim olmuyorlar. İslam olmuyorlar değil. Lütfen oraya dikkat çekiyorum. Evet. Beni Kaynuka Yahudilerinin bu kibir ve gurur dolu sözleri üzerine inen ayeti kerime akıbetlerini şöyle ilan etti. Ey Resulüm o kafir olan Yahudilere de ki siz muhakkak mağlup olacaksınız ve toplanıp cehenneme sürüleceksiniz. O cehennem ne kötü bir yerdir. Onların da savaşta biz mahiriz, galibiz, tecrübeliyiz de aldanmamak lazım. Kıtır kıtır peygamberlerini kesmişler çünkü. O azgın müşrikler henüz bunu yapmamışlardı. Onlar bunu söylerlerken, Peygamberleri haksız yere katletmekteki hani var ya şacaat arz ederken merdi kıpti sirkatin söyler. Kendini övmeye kalkarken e, kıpti ne olur? Ben şöyle yapmıştım bir kere, şöyle cesaret etmiştim derken ne kadar sahtekar olduğunu ne kadar efendim yan kesici olduğunu efendim ne kadar hırsız olduğunu anlatır. Bunlar da savaşmakta bizim üzerimiz yoktur derken işte Kur'an-ı Kerim'de beyan olduğu gibi enbiyayı, nebilerini bile düşün. Hazreti Zekeriya aleyhisselamı ağaç içine alıyor. Gel ya Zekeriya diyerek yarılıp Hazreti Zekeriya'yı içine alıyor. Bundan bile ikaz olmayıp peygamberin içeri girdiğini gördük. Ağacı kesin diyorlar. Zekeriya aleyhisselamın kanıyla sulanıyor ağaç. Yani bunu bir maharetmiş gibi de anlatıyorlar ama bu sefer kazınaya öyle değil. Derler ya. Eyvallah. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'inde akıbetlerini bütün enbiya'nın hakkı nasıl Hazreti Fahri Alem'de zuhur etmişse mükemmel olarak enbiya'nın kanlarının hakkını da yine alacak olan Hazreti Fahri Alem Efendimizdir. Bu beyan edilmiştir ayet-i kerimeyle. Evet. Aynı hadiseyle ilgili olarak nazil olan bir başka ayet-i kerime ise peygamberimize ahdini bozan bu Yahudilerle çarpışmaya izin verdi. Eğer seninle muahede yapan bir kavimden de sözleşmeye aykırı bir hainlik alameti duyarsan, savaş yapmadan önce ahitlerini reddettiğini doğruca kendilerine ilan et. Çünkü Allah hainleri sevmez. Evet. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz kesin kararını verdi. Beni kaynuka Yahudileri üzerine gidilecekti. Resul-i Ekrem Efendimiz bu kararını verdikten sonra Medine'de yerine, Lübabe bin Abdil Münziri vekil tayin etti ve beyaz sancağını da Hazreti Hamza'ya vererek Kaynuka oğulları üzerine yürüdü. Bu Yahudilerin kuvvetli ve sağlam bir kalesi vardı. Peygamberimizin üzerlerine gelmekte olduğunu duyunca oraya çekildiler. Resul-i Ekrem onları muhasara altına aldı. 15 gün süren muhasara sonunda teslim olmaya mecbur kaldılar. Heh, teslim olmaya mecbur kaldılar. Müslüman olmaya değil, teslim olmaya mecbur kaldılar. Evet. Peygamber Efendimiz tek tek ellerinin bağlanmasını emir buyurdu. Elleri bağlandı. Fakat burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, yine e, adaleti nasıl sağladığını, nasıl muamele ettiğini de inşallah göreceğiz. Ama herhalde yine Eyvallah. süremiz nihayete eriyor. Cenab-ı Hak münafıkların da, müşriklerin de, mürtedlerin de, kafirlerin de, her türlü dinden ifak çıkartanların şerrinden de, şerlerden de bizleri muhafaza eylesin. Amin. Kavmi Yahudi da üzerimize tasallutundan bizleri hıfzı emin eylesin. Amin. İşte bunlar aynı vücut hastalandığında, rahatsızlandığında zayıf düştüğüne nasıl baş gösteriyorsa bazı mikroplar, son güne kadar mikropluklar, münafıklıklar devam edecektir. Ama Cenab-ı Hak toplum olarak da, cemiyet olarak da, nefer olarak da bizleri maddi ve manevi hastalıklarla ve habis ruhlarla, habis insanlarla daha doğrusu imtihan eylemesin. Evet. Cenab-ı Hak cümlemizi gafletten ikaz eylesin. Dualarımızın, niyazlarımızı kabul eylesin. Allahumme salli ve sellim ve barik ala esrefi ve esadi nuri jamiil enbiya ve'l murselin. Elhamdülillahi rabbil âlemin.